Bir abilet Bir eski kapalı çarşıydı yer İçinde dört yolcu maceralı bir sefer Hızlı atik isminde çevik küçük fareler Kısmet gayret adında iki minik beşer Hepsi peynir denen o mutluluk diler Buldular bir hazine sanki sonsuz bir değer Rehabetle Bu peynir bize ömür boyu yeter Dediler de Değişimi görmedi gözler Sandılar ki bu saadet hep böyle gider Gaflet basar insan bir gün elbet tökezler Bir sabah şok peynir yoktur Yeminin neler neresen kısmet bağlı Bu haksızlık kader bize mi güler Peynirimi kim aldı bu nasıl bir keder Geçmişe yanar korkuyla olduğu yerde biter İşime direnen kendini kahreder Hızlı atık, hiç durmaz yeni bir yola girer Peynir bitmiş yenisini bulalım derler Basit düşün, basit yaşa budur tümre Teveküyle koşarlar işte böyle fareler Aksiyon alır şikayeti anlamsız beller Gayret donmuş kısmet gibi o da ne ya dışarda peynir yoksa diyen dişe besler. Lakin bir gün ahmaklığa kendi kendine güler. Boş durmakla bu acı hiç hafiflemezler. Derve kalkar sırtın acı saretini giyer. Taşla yazar duvara ilk dersini eğer. Korkmasaydın şu anda ne yapardın mı Bu sorudur. Kilidi açan karanlığı dener Meçhule koşar geride kalır eski keder Yolda olmak ruha en büyük şifayı serer Karanlıkta bulduğu küçücük lezzetler Zayıf kalbe umut olur ümidini besler Anlar ki asıl mutluluk yolda olmakmış meğer Korkuyu aştığında insan kendini hür hisseder Diye yazar bu hikmetle ruhu yeşerir ve sonunda yeni peynir bolluk onu bekler Dost fareler çoktan varmış sevinçle gülümser Eskisinden daha zengin daha bir yer Gurur duyar çünkü bunu hak etti tüp tüter. Değişimin armağanı nimeti böyle verilir İşte kız sanın özü budur ey dinleyenler Hayat denen bu labirentte her şey değişir biter Dün güvendi peynir yarın elden gider Ama unutma yet bir peynir başka yerde biter Değişenle birlikte koşa muradına erer